Buongiorno Ankara. Pepe Jam Gourmet Piza'nın sunduğu modern sabahlarda buluşalım. Appetito, tutti. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar. <gülüyor> Ay ne kadar güzel oldu. Ha girdik mi? Ha vallahi girdik. Pardon ben de e, gündem toplantımızdan sonra Fahir e, ağız açma gelme hareketleri yapıyordum. Evet herkes e, oturduğu yerde e, arabasında evince iş yerinde ağız açma ve gelme hareketleriyle ısındıktan sonra isterseniz günün konuşmalarına başlayabilirsiniz. Hepinize günaydın 25 Kasım 2014 Salı sabahından e, 8.12 oldu saatimiz ve Ankara o beklediğimiz... Şık beyaz takım elbisesini giydi. Nişanlıkları. Nişanlıklık. Bu nişanlık değil mi? Gelinlik ya da şey sayılmaz. Bil, beyaz bu, takım elbise sayılmaz. Şey bu krem ya, pis beyaz böyle şey. Keten. Bu hafif yani hafif şeyli. Hafif giyiniz, hafif böyle dökümlüsi gibi geldi bana. Aynen. Ya da şöyle söyleyelim hani bazen ileriki yaşlarda evlenildiğinde e, hanfenciler ya ileriki ki yaşlıyı genellemeyeyim de genelde öyle rastladığımız için söyleyeyim. E, böyle, böyle gelinliği bir, çok abartmıyorlar Gelinlik giymiyorlar da hani böyle beyaz bir elbise giyik şık bir elbise giyiyorlar ya. Nişanlık gibi. Işte. Nişanlık gibi. Tamam Oktay <gülüyor> nişanlık gibi. <gülüyor> Ve yüz görümlüğüne geleceğiz birazdan konu olarak. Yani ilk, ilk kar tanesi evet. ve buz parçacıkları ıı, düştü. düştü. Düştü. Hayırlı olsun hepimize. Güzel bir kış sezonu geçirmeniz dileyle Kış sezonunun açılışını da yapmış olduk bugün itibariyle. Nasıl memnun musunuz? Ee, bana mı sözlerinizi ee, soruyorsunuz Fahir Bey? Nasıl memnun musunuz? Nasıl gidiyor? Ben memnunum. Ee, çünkü böyle bir donmuş bir kar kütlesi yok. Evet. Geçen buz, buz sezon çok kar yok. yapmamıştı. Ee, bu sezon erken bir dönemde. Henüz daha Kasım ayındayken güzel bir kar yağışıyla merhaba dedik. Merhaba, sıcacık bir merhaba. Ben bu seneye girerken biliyorsun bir şey buldum. Soğuk havanın muhabbeti daha iyidir diye. Evet, sohbete daha yani güzel oluyor. Güzel havaya göre zaten ortam seçseydik, roketledikten sonra bir şeyleri hedeflerdik. Öyle bir şey de yok. Yani... Hangi taraf, ne taraf falan. Çünkü yani o taraf, bir tarafın iklimi güzel, diğer tarafın muhabbeti güzel. Muhabbeti falan. güzel, vallahi yani öyle. Hangisini seçeceksin ona göre hani şey yapacaksın. bir arada olmuyor. Hem iklim güzel olsun hem muhabbet güzel olsun. Olmuyor, olmuyor. Böyle bir havanın muhabbeti de ayrı bir güzel, ayrı bir lezzetli, ağzımızda tat bırakan, hoş bir... Seda Çok teşekkür ederiz bu açıklamalarınızdan dolayı. Bir arkadaşınız daha olacaktı o havuz medyası. O, havuz medyasında şu oldu. anda. Ona mı kurban gitti? <gülüyor> Vallahi o havuz medyasında görevden almalar, işten çıkarmalar falan derken onu da maalesef. Acaba öyle bir şey mi oldu hiç? Evet bizim de geç saatlerde ben şeyden takip ediyorum internet sitesi ismini vermeyeyim burada. Verme, Galiba o da görevden alınmış. Alın. Ya daha doğrusu istifa etmiş. Tepki istifası mı? Onu tam olarak onu da bilmiyoruz. Tepki istifası yani vermiş dilekçesini ama pek ses getirmedi. Herhalde. Evet, pek ses getirmedi. Yani, o zaman ben de istifa ediyorum dedi ama pek sallam. Bizim bile haberimiz yok yani. Öyle bir vallahi işte o sinirle mi söyledi? Uyku sersemim miydi? Bir de kime söyledi? Yani şimdi Alin'e söylediyse Alin'e söylemiş zaten. Yani da... Sonra Ali'nin çok itibar etmeyince Selin'e söylemiş. Terslemiştir. <gülüyor> Bana ne falan diye terslemiştir halinde. Ya yani, baba ya falan demiş. Ee, Selin de şu anda herhalde iftihar çabalarını sürdürüyor. <gülüyor> Senin kahvaltısını ediyordur tahmin ediyorum ben. Yani o yüzden e, istifa ettiğiyle kalacak sanki Fahir. Ne oldu Oktay? Deprem, havuz medyası deniyor, e, deprem Fala, deniyor. Birkaç tane gündem var Fahir. İstersen e, Twitter'dan da gördüğümüz kadarıyla birkaç tane hashtag var dünyada konuşulan. Ee, bir Olsun. tanesi e, 67 pd neler oluyor kondudan gelen işte bilgiler efendim hala mu konuşuluyor et tabi var konuşmalar var ondan sonra diğer tarafta işte e, başka dünya üzerindeki gelişmeler falan filan bir de e, kadın erkek eşittir diye bir konu konuşuluyor <gülüyor> 2014 yılında 2015 diyebilir miyiz o kadar yani çok da çok da bir zaman kalmadı 2015'e. ama 2014'te 2014'te tamam. ondan da daha hatırını... bir buçuk ay falan diyen olur yani. Tamam. Peki güzel hatrın için 2014'te kadın erkek eşittir. Onu da dün herhalde öğrendik. Yani eşit midir değil midir? mi? Ee, evet. Kadın eşittir olamaz, erkek midir? Olamaz diye öğrendik. Olur mu olmaz mı onu da zaman mı gösterecek nedir? Onu da bir tartışsın bakalım kamuoyu Evet Kamuoyu bir ciddi tartışmalara gebe. Çünkü dünya tarihinde insanlık tarihinde tam zamanı ee, bunu tartışmanın. 2014 ya sene. Her 200 yılda bir konuşuluyor galiba yoksa her 100 yılda bir mi? 500 yılda bir diyebiliriz. 500 biliyorum. yılda Ve bir. Ve ilk defa konuşuldu ee, galiba. 500 yılda bir zamanı gelmişti artık bu konuşulmayacaktı ne konuşulacaktı? Kadın erkek eşitliği bakalım. Çok ses getireceği benzer. Var mı yok mu? Yok mudur ne kadar vardır ne kadar yoktur biraz var diyenler var. Ay hiç yoktur diyenler var. Hiç olamaz diyenler var. Belki bilmiyorum biraz geldi gitti oldu falan olabilir. Ve bunları o da zaman sonlar, gösterecek. Sonar devam edeceği benzer. Günden kısmı. mi değişiyor ne oluyor neler oluyor neler bitiyor. E, yargı reformu gelirken bir taraftan da yargı paketi reform Hı. demeyelim ona. Evet güvenlik paketi. Evet. Kadın erkek eşitliği fıtrata ters mi değil mi bunlar konuşuluyor tartışılıyor ama Fransa'nın konuştuğu konu bambaşka. Aa, Fransa sevgili Fransa neyi konuşuyor onlar kadınlara oy verme hakkını konuşuyorlardı en son. Onlar galiba bir dönem konuştu onu Fahir. Hmm. Ne ara yani. konuştular, ne ara onu bağladılar ben de kaçırdım. Gerçekten gündem çok hızlı değişiyor çünkü. Çok hızlı. Yani Fransa'da özellikle şu gündeme bak. Hep magazin, hep magazin ya. Evet. Bizde bak mesela Türkiye'de hiç öyle bir, öyle değil. bir magazin şeyi evet. duydun mu sen? Yok ama Türkiye'nin <gülüyor> fıtratında var bu. Fıtrat kelimesi biliyorsunuz hayatımıza çok sağlam girdi yani. Bir şey diyeceğim, fıtratın şeyi ne ya? Tam karşılığı mı? Hmm. İngilizcesi. İngilizcesi. Tam karşılığı da de İngilizcesi. İngilizcesi. Bak, Ege istifa etmemiş olsaydı evet sorar bu ona Evet ya çünkü kendisi sonuçta Anadolu Lisesi mezunu. Onları ilk hazırlıkta öğretiyorlar. Birkaç öğrettikleri kelimeler var. Yedek listeden girmiş olmasına rağmen öğrenmiştir değil mi? Yo, tabii tabii kesin, kesin. Hani acaba yedek listeyi sonra, iki hafta sonra başlayan bir grup oluyordu ya lise. O ]lerde. ilk dersleri kaçırıyorlar falan. derslerde mi öğretiyorlar acaba? Ege, Ege o konuda şey, sonradan... Özel derslerle falan halletmiş o işi. Çünkü dün biliyorsun Cumhurbaşkanı konuşurken uluslararası bir zirvede konuştu, evet. birinci kadın ve adalet zirvesinde konuştu. Genel ee, orada... birinci ve ne? Kadın ve Adalet Zirvesi. Geleneksel birinci Kadın ve Adalet Zirvesi. Orada kulaklıkla dinleyenler vardı. Hı? Onu acaba nasıl şey yaptılar diye. Çevirdiler mi? Hı. Fıtratı mı? Hı. Bakacağım e e Oktay. O senin güzel hatırının için ben bütün... Başka bir şey mi söylüyor acaba çevirmenler? Valla onu tam da bilmiyorum. Bakacağım şimdi. Fıtrat, fıtrat, fıtrat. Tam olarak onun İngilizce karşılığı var mı? Onu zaman gösterecek diyecektim ama... Yazıyorum bak. Fıtrat, fıt... Fıtrat. Yaz bakalım Fahir. Fıtrat. Çevir. Çeviriyor. Sevgili dinleyiciler, şu anda canlı yayında bir ilk gerçekleşiyor ve Fıtrat'ın İngilizcesini çevirmeye çalışıyoruz. Maalesef. Yok mu? Fıtrat'ın tam olarak karşılığı. Bakacağım yani bir biraz daha uğraşsın. Yani yaratılış mı acaba? Yani innovation mı? Ne demek istiyorsun? <gülüyor> İnovasyon. Ya innovation ya da new. new. İkisinden Var. biri olabilir. Ee, onu tam bakalım olarak... ona bakalım. Ona bakacağız ha. Fitrat'ın İngilizcesi fitrat. Fitrat mıymış? Fitrat. İyi e, iyi kolaymış. Aynen. Yani ama onun şeyi nasıl <gülüyor> çevriliyor onu bilmiyorum. İngilizcesini bilmeyenler de olabilir. O, o olabilir. Nasıl mesela Türkçesini bilmeyenler var. Olabilir, olabilir. O o o var. İngilizcesi, İngilizcesi de fitrat bilmeyenler olabilir. Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande'la sevgilisi Julia e, Julie Hanım'ı Sarayın bahçesinde görüntüleyen fotoğrafçı aranıyor. Nerede? Fransa'da. Ha, tamam genel ne olur ne yapacaklar? Sarayın bahçesinde bele bele bele, bele yaparken görüntülenmiş. Evet. E, i̇ki e, bele sevgili. Bele bele yaparken dedin yani el ele. E, Nerede gezecekler? Dışarıda olursa olay oluyor. Bari sarayın bahçesinde yani o da sonuçta Cumhurbaşkanlığı sarayı değil mi? Cumhurbaşkanlığı sarayı da bir şey diyeceğim. E, Cumhur, Fransa Cumhurbaşkanı'ndan konuşurken ya da Cumhurbaşkanı'ndan konuşurken sevgili demek... Ee, şeye mi girer? Sevgili Cumhurbaşkanı. Köf köfre mı? mi girer? Aa eğer sevgilisiysa sevgili Cumhurbaşkanı diye söyleyebilirsin. Hayır canım biz konuşuyoruz mesela Fransa Cumhur şey Fransa Cumhurbaşkanı olan. E bizim sevgilimiz olmadığına göre sayın Cumhurbaşkanı diye mi? Sevgili Fransa Cumhurbaşkanı. Ama bir yandan da bu Julia hanıma göre sevgilisi. E tamam. Ona sevgili, iki sevgilinin böyle böyle böyle böyle böyle, böyle yaparken birbirlerine sevgili olup mi? bakışları diyebiliriz, diyebiliriz. Diyebiliriz değil diyebiliriz, mi? Diyebiliriz, rahatlıkla diyebiliriz. Sonra saygısızlık olmasın? Milletin. Başımız belaya girer mi onu bilemeyeceğim. Milletin seçtiği bir cumhurbaşkanı değil mi François Hollande? Evet, doğru. O yüzden saygısızlığa girmez mi o? Ya herhalde girmez, girerse de Başımız biraz Başımız derneğe yani. girmesi vahim <gülüyor> <bir gülüyor> sonra. Yakacaksın bizi. Ee, Fotoğrafçı aranıyormuş Fransa'da e, bu fotoğrafı servis eden. Fotoğrafta ne var onu merak ettim. El ele mi tutuşmuşlar, öpüş kokuş mu var yoksa böyle duygusal anlar mı yaşanıyor? Valla 12 Arkadaş kişiyi Fransa sorgulamışlar. Arkadaş yani. da nasılmış ya? Ne yere bakan yürek yakalmışlar. Ya, yani ya. hayır dur durak bilmiyor. Yeni mi bu hadise? Yeni yeni. Şu anda e, işte 12 kişi sorgulanmış fotoğrafla ilgili. Küçük bir insansız hava aracı veya telefoto foto objektifle çekildiği zannediliyormuş bu fotoğrafın. Yani tam e, gazeteci de gidip orada... Orada da şey yapmamış. ...şey yapmamış böyle bir joystick ha, tipi bir şeyle. Ya bu küçük alikopterler var ya oradan çekmiş olabilir. İşte o zaman uyanık olacaksın. Sese karşı hemen zzzz diye böyle bir ses. Ne hayatım falan. Ya yok önemli bir şey değildir rüzgardır falan demeyeceksin. İndirecekler mi ondan sonra e, onu? Onda? Tabii canım keskin nişancıları koyacaklar. Anında indirecekler. Sonuçta sarayın bahçesi. Sarayın bahçesinde olan sarayın bahçesinde kalır diye eski bir Fransız atasözü var. Evet bence de. Hele saray Vegas'taysa. Yani. Oradan çıktı diye biliyorum. Bir garip oldu ama yani. Fotoğrafı kim çekti? Şu anda Fransa'nın gündemi o. Fotoğrafı kim çekmişti? Bütün soruların cevabı ilerleyen dakikalarda radyonuzda. Nasıl Okta? Çok güzel oldu. 12 kişi ya. 12, 12 kişi, kişi sorgulanmak üzere. Orada da 5-6 ay gözaltı süresi var diye biliyorum ben. Yani tabii Türkiye gibi düşünme. Fransa biraz daha geri yani, yani şey, olarak... bazı konularda evet. Fransızca falan konuşuyorlar ama yabancı dilleri var ama maalesef yani bazı konularda bayağı geri. Evet. Bayağı bayağı geri. Maalesef. E hadi reklama gidelim. Ve bunlar da gerçekler. Gerçekleri söyledikleri de kimse yani, şey yapmasın kusura bakmasınlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar Everybody in the house Everybody in the house Everybody, everybody, everybody, everybody Everybody in the house Macera dolu bir modern sabahlarda Kendimi buldum bir anda Ve istifamı yırtıp attım Daha doğrusu siz yırttınız Çok teşekkür ederim Bizi aldınız Görüşmeler ben sana bir devam söyleyeyim. ediyordu Çok da saçma bir hareket <gülüyor> Senin istifa etme. Niye Yo, öyle Kar sen? yağdığında ben istifa edeceğim demiştim İlk kar tanesi düştüğü anda Ben istifamı hemen oktaya faksladım Senin bu havuz medyasının temizliği ile ilgili yani havuzun temizliği gibi bir alakan yok mu yani? Yani Mustafa Karaalioğlu görevden alınca ben de istifamı verdim. İşte görevden, çok saçma ben de onu diyorum. Hayır, görevden mi alındı yoksa ayrıldı mı? Kendi isteğiyle mi ayrıldı? O, o netleşmiş bir şey yok. O netleşmiş yani, bir şey değil. Yani Mustafa Karaalioğluyla ile aynı çizgide insanlarız politik olarak. Çizgi derken Çetin işte belli bir yere kadar aynı yolda <gülüyor> geliyoruz değil mi? Starbinası orada çünkü. Yalnız bu şakası yapılacak bir şey değil. Dürüst ve cesur bir <gülüyor> Neye gidiyorsun abi? sinirleri Bir daha başla. Başla. ve e, işinin hakkını veren gazeteciler. <gülüyor> Neye gidiyorsun abi? Bir şey yok ya. Tamam. Aklında başka bir şey mi geliyor? Sinirden gülüyor abi sinirden. evet. Ay sinirden. Hep Hoş sinirden. geldin tekrar. Aramıza hoş geldin. Beni kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Rica ederiz ya. Bir de ben bu yani istifamdaki en saçma şey Fax'la sabahın 7'sinde çıktım. Fax arıyorum mi? yani keşke faksla değil mail falan atsaydım yani. ya ben O de onu... çok canım sıktı Ama sen bazı şeylere çok özeniyorsun işte Fax'la istifa, Fax'la ayrılma Bunlar hep hep özendiğin Hep beğendiğin şeylerde yıllarca Kimisi açmamış var birkaç dükkanda var faks biliyorum açmamışlar dükkanları karşıdan da çevirsin. Benzinciye Ege. gittim. İyi yapmışsın Ege. Bu var mıymış orada faks? Benzinci de vardı faks. Sen Benzincide. peki tükenmez kalemle mi yazdın? Hı -hı. A4 kağıdına? Evet. A4'e mi yazdın? Yoksa bir gazete kağıdına? A4'e yazdım ha. ya. Ha, i̇yi bari. Orada ciddi olması lazım. De, evet. Yani Daha doğrusu evden ben Ali'nin defterine yazıp çıkmıştım. Hı. Sonra adam bu çizgiler de faksı çıkar Sonra Hı. tekrar eve mi döndün? Kağıt var mı dedim. Yok dedi. İyi bari. <Gülüyor> He? Bu sefer de sabah savaşı yerdim istifadeyle geçem için. A4 kartı. Hadi eve döndüm. A4 aldım. İstifamı yazdım. Bayağı Ayşegül Uzinci gibi olaylar geldi. De adam başına. değişmiş. Ay bu da burada kalmış. Vallahi hakikaten <gülüyor> Ayşegül aldınca e bağladı. Ve Bir daha da hayatta istifa etmem ya yani. bu kadar şey görevden alsınlar daha iyi. Hiç ya hakikaten şeyini kurtarmıyor. Attığın taş ürküttüğün kurbağayı kurtarmaz. Vallahi iyi ki geldin Ege çünkü e, programda yokluğun adeta hissedildi. Yolda İngilizce... dinledim ya. Fıtrat kelimesinin İngilizcesi biz bir mezun olduğumuz için ne? bulamadık. Ne İngilizcesi Fıtrat diye geçiyor. Yani şimdi e... gerçi dinleyicilerimizden cevaplar gelmiş ona göre bak. Ne? At, atma yani. Valla be... Atma. Bana Anadolu Lisesi diye güveniyorsunuz da ben de biliyorsunuz yedekten girdim. biz yedekten girenler bir yarım saat geç başladı işte bak benim söylediğim Hı... İlk dersi kaçırdılar yani. İlk derste zaten Anadolu Lisesi'nin fıtratında bu var diye bir şeyler anlatmış öğretmen Zaten geçelim. İngilizcesi yani de fitratmış Fitrat değil canım Ya vallahi fitrat diye çıktı bende Sen fitrat diye yazdıysan telefonuna Hayır fitrat diye yazdım fitrat diye çıktı işte o bulunamadı yazıyordur onun altında Fahir'de sen normalde, onu Bulunamadığında bulunamadı diyor. Öyle mi? E, demek ki yani çok uluslararası bir terimden bahsediyoruz. vitrat diyoruz biz onu çok lokal bir şey zannediyoruz ama Yok. gerçekten uluslararası. Varmış. Kenan Bey demiş ki nature olabilir mi demiş. Nature. İngilizcesi ve aslında olabilir. Var. Ama Damla Hanım da creation ya da nature demiş. Nature. This is my nature. Onun da çok güzel bir hikayesi var. Nature Akrepl <gülüyor> şeyi. Yani bak o hikayeyi anlatayım size. Şimdi <gülüyor> akrep bir dereden Karşıya geçecek kurbağayı görüyor, nasıl geçebilir ki, ki akrep dereden bu olur evet evet kurbağayı görüyor diyor ki kurbağa kardeş diyor sen diyor beni diyor karşıya geçersen ya bey diyor Hayır. kurbağa da diyor ki ya diyor olur mu diyor sen beni diyor sokarsın diyor ya diyor olur mu diyor sokarsam diyor ikimiz birden diyor gümbürtüye gideriz diyor çok mantıklı geliyor o esnada kurbağa ya. kurbağa da diyor gel akrep kardeş diyor ben diyor alayım sırtıma gideyim şey yapma yalnız diyor çok fazla hareket etme ben diyor huy, huylandırım diyor Tam atlıyorlar bunlar. Derenin ortasına geldiğinde akreplak diye sen kurbağayı sok. Kurbağa bir şeyle dönüyor. Hem can acısı hem şaşkınlıkla. Kardeş diyor. Sen benim diyor kardeşimsin diyor o esnada. Ne yaptın diyor böyle diyor. Niye ettin böyle diyor. O da deniyor diye ki akrep de diyor ki this is my nature. Pardon diyor. Ben de diyor Anadolu sesi mezunuyum. ama boşver gitsin. İşte bu da. Güzel bir hikaye. Ben de bu hikayeyi gerçek biliyorum. gerçek yaşanmış mı? Yaşanmış Biliyorum hikaye. diye biliyordum ben bunu. Sonu ama bambaşka bitiyordu benim sonu. Nasıl? Sonu farklıymış yani. Senin. Sonu farklı. İkisi de ölüyor mu mesela seninki sonunda? Ölmüş. Akrep de mi ölüyor? E sizleri Ama ölmüş. akrep olarak ölüyor Oktay. This is my nature lafını söylemek için a, a, a, ölüyor Orada biraz mu? genzine su kaçıyor. This is my nature. Ondan zaten Fıtratı İngilizcesi. <gülüyor> Uzun Fıtrat'ın İngilizcesi. Fıtrat'ın İngilizcesi Fıtrat this is my fitrata dediği söylenir bazı e, kaynaklarda niye bizim basınımız şey yapmıyor ya bunu bu konuşmayı gündem haline getirir bu kadar tecrübeli gazeteciler varken tamam bakmayın siz ona tamam diye de şey yapabilirdi yani e, ama yani tamam, ya. ha ha deyin geçin siz işimize bakalım falan da diyebilirim yok öyle denmez denmez, ilgim, denmez ben o seviyeye geldi diye düşünüyorum Bakalım işte havuz medyası falan filan Ülkemiz hakikaten e, tartışma açısından ortaokul tartışmaları münazara seviyesinde hala seyrediyoruz. Tabii canım, değişmiyor makineler, yani. mı? İnsan makineler insan için insan mı makine makine. Batının iyi taraflarını <gülüyor> alalım, kötü taraflarını almayalım. Aynen öyle. Aynen öyle. Seviye olarak ortaokul ama 2014'teki bir ortaokul değil herhalde. Değil tabii. <gülüyor> yani 1800 belki 1700'ler belki orta çağa kadar uzanabilir. Yani Rönesans mı diyorsun nokta? Rönesans'tan hemen önce de olabilir. Yani o öyle de olabilir. Yani tamam ortaokula itirazım yok. Ama yıl yıl bazında evet. sorun var. Hiç mezun olamayan ortaokuldan mezun olamayan bir ülke. Vallahi hepimiz de birer ergen olarak hayatımızı devam ettiriyoruz. Ve erkek o, onu söyleyeyim de ne ne güzel ortaokulda bilen ortaokulda her şeyi bilen kızlar var kız öğrenciler var. Var var. Tır tır tır tır tır tır kafası çalışan çalışkan öğrenciler var. O da değil. İyi. Buyurun Fahri Bey. Evet şöyle bir gündemimize bakıyoruz e, Manken sunucu doğa bekleriz 6 ay önce yerleştiği Mersin'de makarnalarıyla ünlü bir tane İtalyan lokantası açtı Ve lokantasının daha doğrusu Lekantasının tanıtımı içinde Makarna yedim iki, e, Hayır canım 250 metre makarnadan kendisini hoş bir abiye kıyafet e, Ama makarna mı o kıyafet? Evet o kıyafet makarnaymıştı Ve makarnaların içinden kıl mı çıkmış? <gülüyor> hayır makarnaların içinden manken sunucu doğa bekleriz çıkmış ee, gerçekten. Kaç porsiyon makarna gidiyordur ona? 250 metre makarnadan ufak tefek bir kız değil mi? Doğa bekleriz. Doğa bekleriz şöyle bir bakıyorum da o kadar da ufak tefek değil ee, ama e, gerçekten güzel yapılmış yumurtasından. Dokuyorlar ve... mı kısa kısa makarnalar yoksa uzun bir tane mi tek şeritten onu dolamak suretiyle zaten şey yapıyorlar ama onun yerine hani bunu biraz spagetti gibi yapmışlar da hmm. onun yerine uzun uzun, e, uzun papardelli olabilirdi veya fettuccini bile olabilirdi çünkü daha kalın kalın hem de daha zarif gösterirdi. Bence yine spagetti gibi olabilir ama bu strapless kısmı kelebek tipi makarna çok olursa mesela evet. çok böyle yukarıya doğru bakan şeyler. Evet. O kelebekler. kelebekler. Evet, böyle bir fiong. çift sıra. Kelebek dediğin fiyonk mu? Fiyonk evet. Fiyonk. Veya düdük makarna. Düdük makarna. Düdük makarnadan belki takı olur. Etek uçları belki olabilir. Evet. Eğer etek uçlarını seksin. düdük. E... Yani düdük makarnadan hoş bir uzun bir etek de olabilir ama bu biraz abiye kıyafet. Abiye. Galiba. Evet. O. Biraz abiye bir kıyafet. Demek ki insanlar dükkanlarını tanıtımı için Böyle şeyler yapıyorlar Biz Bu ne işin... yapacağız Bizde Oktay ben e, Senin için Ne düşünüyorsun abi ben bir şey bilamadım ya. Ispanak yatağında şöyle güzel bir ıspanak yatağı yapalım Senin üstüne Ondan sonra onun üstüne Ispanak yatağında bir şey yok ki bizde Canım. Yok da Yok kıyafet dayı. olarak He, hoş sana yakışır ya. Yani. Bak Doğa Hanım ne kadar güzel kadın. Evet dükkandı şey oluyor yani. şey. ama sefer makarayla. Sonra giysem de bana bir kıyafet yapsan benim hoşuma gider. Ama boşuna masraf. Ben yani, sıcak yani... pizzadan bana mont yapın ya. Ben onu yerim. Yani <gülüyor> Yerim. Yani. <gülüyor> Giyersin. Vallahi giyerim. Şimdi sıcak sıcak fırından çıktığı anda giysen. <gülüyor> Vallahi şöyle güzel. Onu diyelim. alt kısmını sırtına vereceksin. Of, sıtır böyle. Üstü ben de... de pizzadan mesela o mini pizzalardan bir saat tipi bir şey olabilir. Böyle bileklik ya da takı da olabilir. Çünkü illa kıyafet olmasına gerekiyor. İlla tabii gerek ki olacak diye bir şey yok ama çıplaklık şart hoş. Şey olabilir. Sana güzel bir mesela şey olabilir Fahir. Hamburgerden bir evet. tasarım bir kıyafet olabilir. Mesela sağ buraya bir şey. O, o, ha. Hamburgerin bir ekmeği ama evet. büyük. Bir. Hamburger ekmeğinin üstüne de Only God Can Judge mı yazabilirsin? <gülüyor> sağ tarafı sol tarafa da öyle. Oraya Aynen. da bir şey yaz. E Şu çünkü... anda ilk aklıma gelin söylersin. Şey ot çöreği otları var ya ondan yaz işte üstüne. Tamam abi bizce biz sıkıntı yok yani. Bence bir şekilde başlamak lazım yani. Bu çünkü zayıf oldu ama bu kıyafetler. işte yani sektörü iyi seçememişiz. Mesela işte dönerci önerci olsan o dönerleri ince ince şerit şeri kesip. Ne kadar güzel yaparsın. Lak lak lak üstüne koyarsın lavaşlarla mavaşlarla. Menüyü hazırlarken hiç yerin öbür gün bunu giyeriz diye düşünmedik ki. Hep yemelik yemeği düşündük. düşündük. Hep yani. yemeyi düşündük. Ama biraz da menüyü hazırlarken giymeyi de düşünmek mi gerekiyordu? Bunu da ilerleyen günler gösterecek. Başarılar diliyoruz kendisine. Manken sonucu doğa beklerize. E, esnaflıka esnaflıka dediğim esnaflığa girişinde başarılar. Giymiş ee, değil bu. mi? Yoksa <gülüyor> askıda mı görünüyor? Yok canım üstünde. Üstünde giymiş Hatta bir parçasını da ağzına şey yapmış böyle atmış. Ha, Nasıl, işte, olmuş mu olmamış mı diye. En tehlikelisi de o yalnız ha. İnsanın giydiğini Yerse... yememesi lazım. Çünkü zamanında biliyorsun Çikilata'dan iç çamaşırları yapılmıştı. Evet. Bir sürü insan maalesef e, şeysiz kaldı. iç çamaşırsız kaldı. Yani bu da şey aslında e, çıkmaz bir yol. Tabii. Yani o kadar makarnayı yediğinde tamam makarnayı yedikçe soyunuyor gibi bir şey oluyor ama o kadar makarnayı yemiş bir insana hali e, e, e. halde ıps diye bakarsın. Tabii. Yani. Affedersiniz göbeğe gider. Ortadoğu Teknik Üniversitesi. Evet. Esas duruş rahat. Arkadaşlar. Hmm, Türkiye'nin sahip olduğu güneş enerjisinin boşa gitmemesi için harekete geçen ottu. Güneş enerjisiyle hareket eden Bisiklet ardından da bu enerjiyle ısınacak, binalara imza atacak proje başladı. Hocam ah, bir şey süper. sorabilir miyim? Çok güzel. Bizim radyoyla başlasalar, stüdyoyla. İlk biz şey olarak pilot bölge olarak seçilebiliriz. Çünkü stüdyomuz şu an itibariyle bakıyorum da hafif, gerçi eskisi gibi değil. Bir kırılmış bir şey var ama gene de burada bir ne doğası diyebiliriz? Bir adeta... Ee, kuzey. Kuzey. Kuzey, kuzey Avrupa ya da Kuzey, kuzey Amerika, Amerika olabilir. Evet bir Norveç havası, bir hep İskandinav havası esiyor stüdyoda. O yüzden o güzel bir şey. Ama ben şey sormak istiyorum. Bisiklet dediğimiz alet biraz hani insanın Çok e, doğru. O soruyu ben de soracağım galiba. Buyurun. İnsan hani böyle bir hem spor yapsın hem çevreci bir alet hem işte falanlar filanlar. Şimdi doçan doktor Onu... Çetin Göksu. Evet. Yani bisiklet zaten temiz insan Projeniz... enerjisiyle çalışmıyor mu? İnsan enerjisini hareket enerjisine döndüren bu bir Bu da temiz. Değil. Bisiklet dediğin insan enerjisine hasret bir makarna değil mi? Bu da temiz enerji. Tamam. Biz... Yani güneş biz enerjisi temiz. ama. En temiz enerji güneş enerji. Çetin Hoca'ya biz... sormak lazım. Çünkü bu güneş projeleri koordinatörü kendisi. Evet. Ee, Solar Campus güneş projeleri koordinatörü Çetin Göksu. Ee, anlatmıştın uzun uzun ama. O bisiklet güneş enerjisiyle çalışınca bisiklet mi oluyor Bu hala elektrikli yoksa... elektrikli bisikletler falan gibi olacak herhalde. Ya, güneş ona bisiklet deniyor mu? Elektri city. Bisikletin tanımını yapar mısınız bana? Bisiklet, bisiklet iki, güneş iki, enerjisinden... iki bisikletten şey, oluşan şey... İki, i̇ki tekerlek. tekerlek ve bir pedal sistemliğiyle. her şeye bisiklet denir. Senin söylediğine göre motor siklete de bisiklet. Tabii denir. o da bir bisiklet. Motor siklet Sonuçta diye geçer da zaten. Sonuçta onda bisikletler var. iki tane ama onları motorlu bisiklet. Yani moto bisiklet. Moto bisiklet. Hatta velospeed diye de geçerdi eskiden biliyorsun. Ee, şimdi bisikletin adı. Anadolu Lisesi'nde size öğretmişlerdir ilkemen zaten. Böyle O derse yetiştim ben. Evet Velospit'tir. Ee, yani speed'den gelir. Çok teşekkür ederiz. İki güzel açıklama. Bu güneş enerjisinin tek sıkıntısı şu anda biraz pahalı bir teknoloji olması. Halbuki güneştir bayağı ucuz bir değil. Bir de yaygınlaşsa daha da ucuz olacak. Sonrası bedava ya. Pa pahalı olması dedik ku kurulum, kurulum, kurulum aşamasından kurulum başlaması aşaması. değil mi? Evet, yaygınlaşsa sonra. biraz böyle yasalar onu teşvik etse hakikaten monta da alırsın bir tane panel. E ama şimdi şöyle tatlı, bir tatlı. havada da düşün gidip o bütün şeydeki panellerdeki karları küremen gerekecek. Yok ya, panel kendi kendini ısıtır. Bak. Bak. Ne kadar güzel söylüyor. Binler kendi kendini ısıtacaktır. Şerhini koydu adam. Kaç firma vardı ya bununla ilgili yasal mevzuatı bekleyen? Binler. 600, mü? 900, 900 değil mi? 900, Güneşler, Rüzgar, veya 900 bin. Ben yanlış bir şey olmaz. İzini bekleyenler. İzini bekleyen mevzuatın uygun olmasını bekleyen ülkemizde bu kadar e, firma var. Bekliyorlar onlar dosyaları ile beraber. Ağaçların kesilmesine neden olan termik santral daha doğrusu nükleer santralin katacağında daha çok <Gülüyor> elektrik katacak. Şu Ama onların izinden daha çok çıkıyor. daha çabuk çıkıyor değil mi? Termik santri, falan, trafik falan izni daha çabuk takıyor. Öyle bir o mevzuatı bir farkı ama. var farkı ama. Var. mevzuat önemlidir Oktay. Mevzuat çok önemli doğru. Hava kirliliğini azaltmayı, küresel ısınmaya ve trafiğe karşı çözüm üretmeyi, alt ve orta gelir grubuna ulaşım imkanları sunmaya hedefliyor bu proje. Ee, bisiklet e, şarj edilebilen, güneş de şarj edilebilen ha, e, panellerle Ankara çünkü çok düz ayak değil düz ayak yerlerde bisiklet demek canı kolay da sporcu olması lazım. Evet yani. yokuşlarda ve bayırlarda e, maalesef insanı yırtıyor. Siz yitratıyor. gördünüz mü hiç elektrikli bisikleti? Gördük. Nasıl sinsi bir alet sessiz sessiz motor olmadığından hem hızlı hep diye geliyor. Bir daha yapsana. Acaba ben vallahi böyle bir... Vallahi var ya şu anda doğayla baş başa en kaldım. En son hasta olduğu zaman Hakan Altun taklidi bu kadar başarılıydı Ege'nin. Enerji konferansında anda... falan e, değişik enerjide seslerini yapayım ben. Şu Değiş anda güneş enerjisi. paneliyle çalışan bisiklet Biraz taklidi. Biraz da bize rüzgar enerjisiyle Yapsa ilgili... Yapsa rüzgar. Abi aynı yapıyor adam ya. Ve vallahi bak içim titredi. Kedi yapayım mı? Yap. Kedi enerjisi diye bir şey yok. Yok da sesi var. Yapsın dur ya yap. <gülüyor> Şimdi tamam. de tavuk. Bak, bak bak bak bak bak bak. Hadi bak, şimdi bak, o makarnanı yeta bana. Le Fatih <gülüyor> Tamam yeter bu kadar taklit yeter. <gülüyor> Hadi o makarnanı çabuk o makarnanı bitir. O zaman biraz reklam çalayım size. Reklam ne çalmak ne demek? Biraz çay dök üstüne de reklam çal. Çay dök evet. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Radyo Tülesi'niz modern Sabahlarda yeni bir saate başladık. Radyoların başındakilere bir kez daha günaydın diyelim bu karlı salı sabahından. Macera dolu bir yolculuğumuz olacak saat 10'a kadar. Dün aklımıza gelmişti bu sabah konuşalım diye. Bir meslek seçseniz kendinize zanaat öğrenmeye karar verseniz bu yaştan sonra... Hangi konuda uzmanlaşmak istersiniz diye soruyoruz. Telefonumuz 210-30-30. Twitter'dan da soralım sorumuzu. Soruyoruz. Bir zanaat öğrenseniz ne öğrenirsiniz? Ama yani zanaat dediğimizde... Zanaat yani. Za. Ustalık. Bildiğimiz yani ustalık, ustalık yani. değil mi? Yani bu Hı -hı. şeyci de olur. Dediğim gibi dün ben tahta kaşıklar... Sen ee... tahta kaşıklar dedin. Fahit dün programın son dakikalarıydı. Biz de... Ee... Arzu ilgi ilgiyi gösteremediniz. Gösteremediniz evet farkındayım. farkındayım. Ee, ve de tahta kaşıkları da e, çakkada çakkada diyerek bize anlatmaya çalıştın. O yüzden de iyice şey olduk. Rahatsız oldunuz. Ben fark ettim onu da niye rahatsız olduğunuzu da anlayabilmiş değilim. Yani Çünkü tahta kaşık ustası giderek azalıyor. Ee, ve Yalnız bu zanaatların biraz da kendi yapınıza uygun şeyler olması konusunda da e, şey Ben tabii ki ahşap şey sıcak malzeme sonuçta şimşirden size güzel e, kaşıklar yapacağım... Ee, işte mutfak malzemeleri yapacağım gerekirse Oktay Tahta e, çanaklar yapacağım şey yapabilir musun mesela bir kirpi onun üstünde delikler var, böyle kürdan takıyorsun. Abi çok güzel fikir, <gülüyor> en, en büyük mi? projelerimden bir tanesi o zaten, kürdanlık kirpi. O tam, o tam zanaat. Yani şöyle 1600'lere kadar zanaat ve sanat eş anlamlı kullanılıyormuş. Aynı, Hı -hı. evet. Ee, ondan sonra e, dolayısıyla böyle ustalık gerektiren bir işi yaparken de e, bir sanatçıyla aynı kefede tutuluyormuş. Daha sonra e, sanat kavramı... Ee, renesansla beraber sanat kavramı bir ayrışma olmuş çünkü bir e, sanat yordu. ustalıktan farklı olarak e, şey Düşünce, yarat duygu da içeriyor, yaratıcılık tabii. ve hayal gücünü de e, olması gereken bir şey Oldu olarak mu? tanımlanmış. Oldu. O yüzden de tekrar başa dönecek olursak o üzerine kürdan saplanan kirpi Bence sanat sanata girer. <gülüyor> Kavramsal sanat. <gülüyor> o bir hayal gücünü ve e, şeyi yaratıcılık var orada. Var tabii canım, şey, beğen, abla, Sonuna kadar abi. yaratıcılık. O öyle bir yaratıcılık. Yani da yaratıcılık var ya, Bunda duygu ve düşünce de var. Yani yaşadığın ıstırapların hepsini tek tek o kirpinin üstünde interaktif işte böyle şeylere falan koyulur bu. Herkes ona şey diyor işte. Var bu. mı sizin kafanızda? Şey. Performans sanatı dediğiniz şey. Performans sanatı tabii. Var mı kafanızda? Peki, benim öyle kafamda ki. çok Net. Evet. Ege senin var mı? Benim var kafamda da ben biraz kendimi düşündüğüm zaman bazı şeyleri yapamayacağımı düşünüyorum. Ne yani? Yani mesela? yapı olarak. Ya onu geç zaten canım yapıp yapmama. Ya ustalık dediğin şeyi Öğreneceksin şey... yani. Öğreneceksin ha, öğrenirim de. Usta de. çıkacak. Öğrensem bile e, gene fıtrat diyeceğim de. Fıtratım da mesela tam anlamıyla ustalık bana yakışan bir şey değil. Mesela ben şey ayakkabıcılığı isterim. Tamam. Tamam. Ama orada, orada de, dedem böyle, olduğu için ve eski şeyler, evet malzemeler kaldığı için mi? Çok uğraşa uğraşa yapmak lazım. Ölçüsünü alacaksın, şey yapacaksın, orası aksayacak. Ya ben kirpi yaparken falan. ölçmeden, biçmeden mi yapıyorum? <Gülüyor> Allah Allah ya adamın dediği lafa bak ettiği lafa bakıyor. Şu ya. anda fail. Seninle sen ilgili değil. Kendisi kişisler aldın Sen seninle ilgili değil bu yani, söyledikleri Kendisiyle ilgili ben, olabilir. Olabilir de yani biraz çaba, biraz gayret. Hayır ama bu böyle düşünürsen sen o zaman Ben şey hakikaten usta olamam gibi geliyor bana. Olursun. Olursun. Ustalık dediğin böyle bir sabır falan var o işler. Usta değil, bir iş de yapamazsın <gülüyor> aç kalırsın oğlum sen. Ortağımız olduğun için de. Bu bizim için de acıklı bir şey ama. Yani tamam hiç, yani. işte yapamazsın sen. Ben yani sürekli değil, olarak uğra uğraşacaksın falan. Bir yapayım yok efendim. Şimdi Ege de var. güzel ölçü aldınız mı hayatınızda? E, tabii çok. Güzel. Benim bir tane güzel ölçü alma hikayem var. Doğru anlamda mı? Doğru. Ha yani doğru ölçü. Onun almam. dışında 35, 36 santim falan diye. Şimdi ayakkabı donu yapabilir misin? yapan yaparım. Niye yapmayayım? Ya, ya ayakkabıda bir şey yok Ege valla fıtır fıtır yaparsın ya. Ben ölçü alırım da çok yavaş Benim ölçü aldığım sürede o marangoz o dolabı yapar. Evet süre, süre olarak ama tabi ustalıkla o da galiba şey oluyor artıyor o hız Yani benim e, ben de ayakkabıcılığı bir öğrenmek isterdim e, ama, hep ayakkabıcılık, ama ayakkabıcılık. Ondan sonra da Çanak çömlek konusunda uzun anlaşmak isterdim Onlar bir de zaten Çanak çömlek çeşit çeşit Çanak çömlek <gülüyor> ilk işler olduğundan havalı da <gülüyor> İ ha. işler ilk mi? işlerden de Çanak çömlek tabi ki. Ayakkabıdan önce çömlek yaptık ya. Ne kadar insan olarak, insanlık yani. adına konuşuyor. Ne o. kadar güzel bir şey çanak çömlek yapabilmek. Ya, Hakikaten. Ama insanın da şey bir tuhaf değil mi ya? Ne? Oktay ben seramik ders aldım. Çömlek yapmak o kadar zor ki. Yok canım o kadar değil. O senin yeteneksizliğinden A alakalı. Canım, orada bir tane o kilin içinde hava kaldığında patlıyor bilmem Ya sen zorluk canım. derecesini şey yapmak. Niye zorluk derecesini? Yükleniyor USB'den yükleniyor gibi düşün sana Jingo'dan, ensenden. Yok canım bu çalışır bu Vallahi yapar bu. O bu her şeyde bu şu adamın an... zamanında yaptığı bir... Zanaat dediniz çok zor iş. ilk yaptığı eseri biliyorsun. İlk ve tek yaptığı Milyon eseri. Milyon dolara satıldı. Milyon dolarlık bir süper bir uygulamaydı. Ekmek... Ben dolgularımı falan hep onun parasıyla yaptım. O zaman yaptım. şu anda yorgun olduğu için herhalde burun kıvırıyor hepsini. Yapamam ya, bile. Valla üşendiği için müşkül Yorgun O kadar zor ki diyor beni vazgeçirmeye çalışıyor ya çanak çömlek hevesimden. Şimdi benim bir tane gömleğim vardı. Bürge almıştı bana. Güle güle kullanamıştı. Genel senin doğum. gömleklerini bürge alır zaten. Evet her şey mi? Ondan sonra... Ben bana biraz bol geldi. Ben bunu biraz dar yapayım da güzel olsun falan Böyle çizgileri olan bir gömlek. Verdim terziye. Aldım. Tamam oturuyor. Sonra bir aynaya bir baktım. O şimdi nasıl diyeyim? Seri üretimden sonra iliklediğin zaman çizgiler devam ediyor. Hmm. Terzi onu şey yapmış. Tam benim iş dedim. O yüzden gözümde şey yani. Ha çizgili gömleği Kadıköy'e evet. mi getirdin? Şey yapınca, ilikleyince bütün çizgiler birbirine karışıyor. Ben işte öyle yapardım bu işi. O yüzden ben kendime şeyim yani. Bak adam Onu ne kadar. güzel açıkladı. Kendimi biliyorum ondan diyorum yani. Tamam Tersi çırağı olsun. Sen olsa. girme o zaman. Zeynep Hanım demiş ki overlockçu olurdum. Overlok güzel bir şey aslında. Overlockçuluk da. da ustalık isteyen bir şey mi Faiz? Yani onun makinesi olmayınca çok esprisi yok. Overlok makinesi. Overlockçuluk o zaman makine, makine var, isteyen bir şey. Ben kusura bakımdan kimsenin ayağına gidemem. Overlockçuluk Overlock dediğimiz şey de herkes de biz. Ya. Ayağına gidiyoruz. Kira ha. ödüyen overlockçular da var sabit. Elektrik, su, doğalgaz, kira. Yani mesela halı kestirdin. Kenarına ne yapacaksın? Overlock. Overlock yaptıracaksın. Mesela ev ve perde yaptırdın. Kenarına ne yapacaksın? Aa, bak. Ben overlock şu olsam herhalde kendimi overlock üstünde bir raklılığı çok havalı. Overlock'un yeni algümü. Overlock. <gülüyor> Death Metal. Overlock. Teşekkürler. Damla Hanım kesinlikle cam ustası olmak isterdim demiş. Aa, bak o da İnanılmaz çok güzel. İnanılmaz bir iş yapıyorlar kesinlikle demiş. Ee, Ölçü de, alma var. Bir kere yapamam. daha söylemiş. Ondan sonra Kenan Bey ekmek ustası ya da elmas kesme. Bak ekmek ustası da çok güzel. Fırıncı yani değil mi? ekmek ustası Heh, Bak mutfakla ilgili şeyler yapabilirim ya. Düşünüyorum onu beceriyorum. O ben kadar bir şey değil. yani seni şimdi bir zanaat bulmuşken seni de kırmak istemem ama sen ekmek yapamazsın ya yani. Ege. Niye? Yersiz Sen şöyle şekilde yaparım ya. Gömleğin çizgilerini takip etmemesi gibi bir şey çıkar. Ekmek kolay bir bıçağa böyle şey yapıyorsun oradan patlıyor pişerken. İşte onun da yamuk yumuk olmaması lazım. Sen onu biraz sanki yamuk yumuk yaparsın satılmaz elinde İki kalır. İki aşağı yukarı birbirine dikersin. benzemesi lazım. Yani. Yaptığın farklı zamanlarda yaptın. yaparım gibi. Aslında ben istediğim mesleğim. <Gülüyor> tamam. Onu çok güzel sabırla çünkü o benim stresimi dağıtan bir şey olur. Ne? Ee, kasaplık. Bak, o... kasaplıkta hayvan kesme var. Hayvan kesme kısmını. Yok, kesilmiş şey hayvanı getireceksin. İllaki hayvan, İlla ki hayvan dükkanı, keseceksin. Karkas alacağım. Oradan güzel onun sinirini, Ad, ayıkları adam falan. O ne dedi? Karkas dedi ya. Bak iç seçebiliyor. Mu? Kasap. Ağzına ne güzel yakışıyor karkas. Kasap iş seçebilir i̇ş tabii. İç seçebiliyor mu ya? Hı -hı. Mesela ben sadece doğumlara bakıyorum falan. Hı -hı. Mesela bir düzine kolonu böyle. <gülüyor> <gülüyor> sadece doğum şey yapıyorum e, falan. E tabii diye. canım bakarız. Kasaplıkta olsa... da var mı? Öyle? Var var. Olmaz mı ya? Ben kasap olsam bir de siz siz çok mutlu olursunuz herhalde benim dükkanla. Hayır geldim. Mesela. Sana bugün vermeyeyim de yarın vereyim de herkese <gülüyor> daha aynı şeyi yap. Keni 3 günde iflas edecek. Kimseye bir şey sesler. Elmas kesmene Kenan Bey'in söyledi. Elmas kesme, ya elması alıyorsun, ham elması alıyorsun. Karkas elmas. Karkas elması işte işliyorsun onu böyle fıttırı fıttırı fıttırı tırı her taraflarını güzel cillok gibi hale getiriyorsun. Pırlant veya kırlant çıkarıyorsun. Çok teşekkürler. Zeynep Hanım demiş ki ilk aklıma gelen enstrüman yapımı oldu demiş. Ee, mesela, mesela Ege de bir gitar yapardım demiş. Çok Güzel. Olurmuş. Ben de karşılığında bonfile veririm 4 tane. Vallahi çok güzel olur ya. Zeynep Hanım taşındığı zaman da ben de güzel bir e, şey yaparım. Ney? Tencere. Et, güzel <gülüyor> bir tencere ama, ama toprak tencere tabii topraktan. Tabii, tabii çok güzel olur. Çok Güve güzel. Güveçlik. Lokum gibi olur Zeynep Hanım bu diye götürürüm. Sen ne götüreceksin Fahir? Ben tahta kaşık götürüm. Neyle karıştıracaksınız? Sen de mi ev taşınıyacaksınız? Ya ben kaşıkçı olarak et zaten kaşıncı. girdim sektöre ya. Zaten et yiyorsunuz. Dişlerinizin arasına ne kaçıyor? Et kaçtı. Et, et kaçtı. Neyle çıkaracağınız? Hop orada işte kirpi kürdanlık çıkardı. Çıkardı. çıkardı. Barış Bey ne demiş? İnsan terbiyecisi olmak isterdim. Böyle kibar kibar mis lord gibi falan. İnsan terbiyecisi o anlaşılmadı hocam. Lord Bu şey biri, mi? Ne derler? Anlamadım onu. Prensesler falan böyle bir üst seviye baloda nasıl dans edilir. Sofra adabı falan filan. Adabı muhaşeret falan filan. O da güzel meslek aslında. Ama Onun o da bu zanada gelir. Şımarık lord çocukları kont çocukları var. O şımarık ya. lord çocuklarının ağzına ağzına ağzına tekme... O zaman şey diye konuşacaksın. Mesela şımarık lord çocuğu geldi. Ağzına tekmeyi yirsin dediğin zaman... Orada lord çocuğu mu çocuğu kalmaz. Bak Kreme yazmış. Telefonlarımızı bu arada arkadaşlarımız varsa dışarıda 136'ya bağlayabilirlerse biz de dinleyicilerimizle konuşabiliriz. Çünkü diğer taraftan alamıyık. Telefonumuz Siz... 210-30-30. Dinleyicilerimiz 30. <gülüyor> <gülüyor> 210 30 30 Bir çevirin. şey soracağım ben size bir şey soracağım diye yayına girerik evet, ya. Doğru. ya. Tabii konulardan tamamen muaf ve bağımsız olarak şey söylüyorum. <gülüyor> Dün akşam saatlerinde acıktım. 42 yaşında bir insan olarak. Dedim ki yemek yiyeyim bugüne kadar pek çok kez yaptığım gibi. Kendimle de... üretmeye karar verdim. Yok hayır yemekte de. Sen acıkınca zaten yemek yiyeyim diyorsun. Ye. Ben oradan acıktığını anlıyorum Fahir. Şimdi yemek de böyle çok hani insana böyle teşvik edici de bir yemek değil. Evet. Patates yemeği aslında. Evde yani dolapta olan bir şey mi? Tencerede Yok. yoksa? Ocağın üstünde tencerede. Ha, duruyor ya. Yani. Niye öyle. patates yemeği yapıldı Fahir? Bize söylemek istediğin <gülüyor> bir şey var mı? Zor Dönem. bir dönemden. <gülüyor> Zor bir dönemden getiriyor. Geçen hafta doğal gaz aldı ya Fahir. Ondan bu hafta komple bu hafta patatesi, patatesi görmüyoruz Neyse patates yemeği var. Bir coşku. Hatta Atlas'ı da çağırdık ki sofraya. <gülüyor> Atlas işteydi herhalde. Oradan, erken gel fari. yavrum diye. İşten gelmiş odasına çıkmış yukarıya. Oradan mı çağırdınız? Fari? Yani, fari. yani bir virgül koyabilir miyiz? Bir, bir virgül koyalım yeme. oraya. Günaydın efendim. Günaydın efendim. Kimle görüşüyoruz? Cem Çelik. Cem Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş, var mı olur. bir mesleğiniz Cem Bey? Ya var aslında, ben eski müzisyenim, ee, bununla alakalı bir şey söyleyecektim. Devin Twitter'dan biri söylemiş mi, e enstrüman yapımı ile alakalı bir şey evet, ama... Evet, Zeynep Hanım söyledi. Bir spesifik, spesifik bir şey var, ben Ney ustası olmak istiyorum. Yani Ney'i hem yapıyor ve hem de üflüyor olmak isterdim. Aa çok güzelmiş. Hiç üflediniz ee, mi? Have you ever Ney? Ya iki tane Ney'im var, bir kız Ney, bir Mansur Ney var evde. Böyle üfledik de yani... Futu futu diye iki tane ayrı ses çıktı. Onun dışında biraz pedagojik bir eğitimi lazım onun herhalde. Zaten yani bir de, e, bu, bu, enstrümanları, de Ulusayla... bu enstrümanları yapanlar çalmasını da biliyor galiba. Yani şey seviyede. Üst yani... seviyede olmasa da bir çalmasını biliyorlar ki olmuş mu olmamış hmm. mı diye bir bakacak değil ben mi? Yani? Olmamış. Yani onunla alakalı bir şey var çünkü herhalde dediğiniz gibi... Şöyle söyleyeyim benim bununla ilgili izlediğim bütün belgesellerde şeylerde o ney e, ustaları neyzenliğinin hemen hemen hepsi mutlaka bir şekilde onun yapımıyla da ilgileniyor. Yani yapımı derken gidiyorlar o kamışı buluyorlar evet. kamışı işte yağlıyorlar ne bileyim e, ona işte baş paresini buluyorlar yapıyorlar bir şekilde onunla ilişkilendiriyorlar yani kendilerine. Bir de e, Cemil neyzenler genelde böyle bir çanta dolusu neyle dolaşıyorlar onlar değişik evet. oktalların şeyi midir? Evet öyle olması lazım. Çünkü ben demin dedim ya bir kız neyi var bir Mansur var benim bildiğim başka ne cinsleri de olabilir. Hepsinin oktavör sesi üfleme şekli falan farklı diye biliyorum. Yerine yani ve zamanına şey, göre, şey, göre şey. üfleyeceğiniz neyiniz var yani doğru. Ya, doğru herhalde söylüyorum. herhalde. Yani, mesela akşam arkadaşlarla herhalde. toplandınız. Makamına göre diye, diye düşünüyorum ben. Mesela Akdeniz akşamları istedi biri hop oradan <gülüyor> diye çıkarıyorsunuz <gülüyor> evet. Akdeniz akşamlarını üflüyorsunuz. Cem Bey çok teşekkürler. <gülüyor> Bu arada ne kadar gurur duysak azdır. Dört tane erkek... Ney hakkında ney eskisi <gülüyor> yapmadan konuştuk. konuştu Valla ben bir arada tuttum ben kendim kendim. zor tutuyorum ben onu da söyleyeyim onu, Ben de söyleyeceğim kusura bakmayın Ama helal olsun Cem Bey Vallahi de... bravo bize de no Cem Bey bir zarf attı biz de onu çok güzel bir şekilde Gole çevirdik zarfı gole çevirmek Evet ee, Ben kaldığım yerden devam etmek evet, istiyorum tamam. bir şey Neyse, çok, çok tweetimiz de var onları tamam. da Yemek fırsat. lezzetli falan filan Tamam. 42 yaşında bir adam olarak bir acıyla irkildim yemek esnasında ama öyle böyle bir acı değil Yani canım yanıyor ama nereden kaynaklı olduğunu bilemiyorum Şimdi ben biliyorsun ekmeği banma konusunda bir ustayım ya Evet O öyle bir ekmek parçasını Ekmeğe her şeye banabilirsin Her şeye banıyorum ee, patatesi, Ekmeğe bile banabilirsin Patatesin suyuna tam bandım böyle ağzıma götürdüm ee, Onunla beraber bir acı başladı ve bitmedi yani yani bir 5 saniye falan sürdü. Ağzına attıktan sonra mı başladı acı? Banarken mi Yok ağzıma atarken şey Acı yaptım. dediğin bildiğimiz acı mı? Yani yok yok. Tad olarak yoksa? Ağrı hisiyat Hissiyat anlamında. ağrısızı tamam. Ağrı sızı Anladım. anlamında kullan. Biber acısı gibi değil yani tamam. Ne olmuş olabilir? Ben hemen söyleyeyim. Tamamen patates yemekten kaynaklanan psikolojik <gülüyor> de olabilir. Teşekkür ediyorum. Oktay sence neden olabilir? Kaşıkla mı yedin Fahir? Yok kaşık ya da çatal yok. Kaşık çatal var. O zaman kaşı mı ısırdın? Yok. Keşke kaşığı ısınmış olsaydım. O daha az gerizekalı bir hadise olurdu. Ekmeğin arasında parmağımı ısırdım desem. Ve çocuğa ha. karşı mahcubiyetimi anlatamam. İlk kez sofraya geliyor. <gülüyor> Yemek yeniyor. Yemek patates. Ve babası çocuğa ama Yemin ediyorum atlatamaz. Ve bunu Bağırdın nasıl... mı sen? Canım? Bağırdım bir de. aa falan diye bağırdım. Sonra acının kaynağına ulaştım. Parmağım Çünkü kafa da karışır Fahir. Yani parmağın mı acıyor? Ağzında bir şey vardı onu dişinme acıdı falan. Onda da beyin de şaşırıyor. Bir de benim galiba bir şeyde Bu bağlantılarda bir hata olmuş. Çünkü yok, hayır, olsa... parmağı bir süre ısırdım. Yani mesela çıktı <gülüyor> ısırıp bırakma diye ha, bir şey yok. yani. Çünkü acının kaynağını bulamadığım Bulamazsın için. Bulamazsın ha beyin karışır. <gülüyor> bir orada ambole oldum ya da emboli oldum ne oldum bilmiyorum. Şimdi orada e senin Yeteneğin aynı zamanda senin lanet olmuş? Nedir o? Ekmeği vücudunun bir uzantısı sure olarak kullanıyor. Için... Ama uzantımı da ekmeğin içinde unutuyor. Sen normalde demek ki ekmeği ısırırken de biraz canın yanıyor. Çünkü o senin bir parçan. Evet. Bu evet. <gülüyor~> <uncertainty> zaten biraz parmağa kaymış. Ekmeği küçük mü tuttun Atlas? Sofraya ilk defa geldi kibar vermeyeyim falan diye. Çünkü e... sen ekmeği Dilim. çeyrek ekmeğin yarısı kadar bir ekmek banarsın benim patatesi yemeğiyle. Yarım, yarım düşününce... şey yani yarim... Yarım ekmek mi? <gülüyor> e el, el kadar ekmek. <gülüyor.> <gülüyor> el, el, el içine mi soktun yarım ekmeği? <gülüyor> <gülüyor> <y Xu Nexusvous>. İçinde. <annotation> <gülüyor> <gülüyor> işte. Eldiven gibi geçirip öyle bamması daha rahat oluyor. Günaydın efendim. Günaydın. Kimi görüşürüz? Cenk ben. Cenk Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Cenk Bey var mı bir mesleğiniz? Hali hazırda. Ya, ya, ya hali da özendiğiniz. Ya iktisatçıyım başka bir mesleğim. mi? Olsun de, be. De. Olsun be Cenk Bey. Ama bilmek istediğiniz zanaat soruyoruz Cenk Bey bugün. Evet. Bugün ben... Ee... Saat yapımcısı olmak isterdim Aa, herhalde. Tamirci çok... mi yoksa tasarlayan mı? Yok tamirci değil. Mekanini tasarlayan. Tasarlayan. Tipi? Olmazsa dolma kalem. Kalem gibi bir şey tasarlamayı çok isterdim. Siz İsviçre'de yaşamak istiyorsunuz galiba. Anladım ya Belki kadarıyla. de oraya, evet gidip geliyorum. Belki ondan evet, o... da çok bol bol. Peki Cenk Bey bir şey soracağım Şimdi samimi söyleyeyim. Ben başta söyledim mesela. bazılarını özeniyorum ama benim yapıma ters. Siz mesela öyle ince işleri e, sonuna kadar götürebilecek sabırda bir insan mısınız mesela? Sabırda ee, yani ve yetenekli. Sabırlı, evet sabır, sabırlı bir yeteneğimdir. Ama tabii o el becerim çok gelişkin değil. Sadece... İyi de biliyorum o kadar yani. Onun Peki genel şeyini biliyor, biliyor musunuz? Saatin nasıl yapıldığını yani orada galiba böyle şeyler var. Çarkları koyuyorsunuz tık tık tık oradan zaten bir şekilde oluyor gibi mi yoksa bir bilginiz biliyor, var mı? Yok çok zor bir sanat yani okudum birazcık ama gerçekten çok zor bir sanat. Hatta şöyle söyleyelim bugünkü modern dünyada kullanılan pek çok makina'nın kökeninde bile saatçilerin, saat yapımcılarının, o mekaniklerinin şeyi var. Gözler hmm. nasıl Ay Cenk Bey sizin? Gözleri iyi görüyor Paz, mu? Gözleriniz. Evet. Hmm. Gözler artık ihtiyarlıdık gibi, yani hmm. fazla görmüyor yani. O zaman bunu yapan usta kör oldu falan gibi bir saat yapacaksınız. <gülüyor> son, yani son evet son. Son, son saat. Artık. Tek saat. Son ve tek saat. Kötü saatleri. bile olsa ben de görmemiş olacağım. Ama böyle. Cem hocam şeyi ben <gülüyor> doğru anladım değil mi? mekaniğini tasarlamak istiyorsunuz siz, yani görünüşü. Hiç, hiç mekaniğini Görünüşünü değil. Görünüşü falan mekaniğini. görünüşüyle alakası yok yani. Yok sudoku gibi bir şey o yani. Tam Hiç bir zana tasarlama. Tam, tam bir ruhunda tam bir zanaatkar var Cem Bey'in. Ondan sonra kuyumcu falan ona taş koyacak bir şey yapacak. O artistik evet. hale getir. Vallahi birer ben tane de alırız de. bu işe başlarsanız Cem Bey. Kesinlikle bir yerden sanatçı olur. Peki, çok teşekkürler teşekkür Cenk bey, sağlıcaklar, teşekkür sağlıcaklar. Çok keyiflendi, çok... 3 saati birden satınca toplu satışlarda indirim, bizim... indirim ya indirim olur olmaz üç tane sipariş aldı adam ya. Güzel meslekler <gülüyor> bu arada vallahi ve çok... şeye doğru gidiyoruz takasa doğru gidiyoruz. Ben bonfileyle ile saat alırım. Çok güzel olur. Maallah takas yöntemine geçirse. Benim biraz ayıp o konuda ya. Pasafiso işlerde ortadan kalkar. Benim bir saat almak istiyorum. Kaşık iki kamyon kaşık getirmem lazım bir sen... saat alacağız diye bütün vallahi Abi şey de değil sen de kaşık diye düşünme şey diye işte evsel kaşıkları çıkıyor. Mesela e, Konya'da vardır onlardan duvara e, böyle kocaman aşıla, bir kaşık kocaman kaşık kocaman çatal vardır. Şark köşede bir şey yazarsın mesela Konya'da mesela Mevlana Süenir bir diyorsun. sözü ve Mevlana yazılıyor. Mesela, mesela Süenir gibi. Süenir ama kocaman bir duvarı kaplayacak tamam. şekilde mesela. Dev kaşıklar. Dev kaşık. <gülüyor> <gülüyor> evet. Yani ben olurum öyle düşün. Çünkü ben kasap şeyin arkasına bir tane kaşık bir tane çatal çok güzel olur. Ben İzmir'deyken kaç kişiye getirdim öyle? İzmir'de şey yaparken Konya'dan 30 sipariş verildi bana. Çok ben de şu anda yok ama hevesim olmadığından herhalde. Ama çok şey yani. Ben aşamışına yani girdikten hayır. sonra bayağı bir şey yaparım ya. Yani, tesbih yaparım büyük. iri iri. İri iri, Krem, iri tesbih yani. Hanım demiş ki benim memleketimde, parantez içinde Bergama, bakır kalaycılığı çok havalı meslek ben de ondan olacağım demiş. Çok güzel seçim hakikaten. Bakır kalaycılığı, bakır çalayı olur sonra. Kalaycılık. Kal Yok, i̇yi bir usta hiç ne çalaya izin verir ne de çalaycı. Bakır kalayı zanaata giriyor mu hocam? Girer tabii girmez mi ya. E ama sizde her işi mesleği şeye soktun. Ya bütün esnaflar oldu zanaatçı. Sırf kalaylama yapıyor ya. Bakır ustası yani, sırma olsa sırf mesela bu adam da sırf kaşık yapıyor. <gülüyor> Hay can ben sırf kaşıktan çıktım ben. Çirpi de yapıyor. Çirpi de yapıyorum bir kere. <gülüyor> alma ben ege. <gülüyor> e tamam ege yani terslemek için seni kullan. Egeyi terslerken <gülüyor> bizim de mesleğimizde de. Biraz... Ama bu bakırı böyle döven adamlar daha havalı. Bakır değil ustası. Mi? Neydi Hı -hı. Ne diyor o çarşındadı? Bakırcılar çarşısı. Az. As... Arasta. Arasta. da olur hep. İşte bak stres atacak. hepsi metal meslek. Tan tan tan tan o zanaatçı. Onun sonra kalaylı adam. Kalaycı, Merve Hanım şapkacı olmak isterdim ben dedim. A güzel, güzel meslek. meslek. Vallahi güzel meslek. Bak şapka da hakikaten şey ya. Nurşah Hanım terziliği doğru düzgün öğrenip narin kumaşlarla çalışmak isterdin demiş. Narin kumaş havalı. derken? İpek, ipek olabilir. <gülüyor> Günaydın böyle. efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz Efendim Eceban. Ece Hanım doğru mu dedik? Evet doğru. Ne iş yapıyorsunuz Ece Hanım? Ben taze bir şekimiyim. Yeni mezun oldum. Tamam. Ama siz Aynen. meslek sahibiymişsiniz zaten gerçekten de. Hatta sizinki de bir, bir noktada şeye girer yani zanaata girer. Çünkü bayağı ya, bir... girer ama ben bakma olmak istiyorum. Ne yani... olmak istiyorsunuz efendim? Baklava ustası. Baklava ustası. Evet. Hmm. evet. Yani bayılıyorum ya bilmiyorum. Siz, Siz yemeğe bayılıyorsunuz da üretimi de kendiniz yani mi gerçi? Örütürken işte, de yerim diye bedava hani çok seviyorum ya bilmiyorum. Hatta şu an cumartesi doğum günüm var. Erkek arkadaşıma 2 kilo baklava sipariş ettirdim. O derece seviyorum yani. Peki ama kalite baklavayı mı seviyorsunuz yoksa böyle her Aa, yerden olan baklava? Kalite baklava canım o imam çağda gitmem yani. Hayır nasıl bir cevap bekliyordum bu <gülüyor> <gülüyor> Tabii ki. Eğitirkinlerdi. Hani. <gülüyor> Sikindi. O yüzden yiyorum Hayır. baklavaya dayanamıyorum çünkü. Yani her tatlıcı üç aşağı beş yukarı baklava yapıyor ya. Yani mesela ev baklavası sever misiniz Ece Hanım? Ev baklavası sever misiniz? Ben de hiç, hiç sevmem. Ben de hiç sevmem. Çünkü pabuç gibi oluyor değil mi ya? Bir, birisi <gülüyor> de itiraf etsin yani. şunu ya. Beypazarı baklavasını seviyor musunuz mesela? Onu da sevmiyorum. Ben Bravo tamam. Falan Aynı damak tadına sahip. Evet falan. ya hakikaten. Yalnız ben mesela baklavacında çalışsam <gülüyor> ya da Ece Hanım mesela ben kasabım yanında Ece Hanım'ın dükkanı var. Ben çiğ yufka yemekten bir şey olurdum. Gut olunmaz da ne olunur? O baklavacılığın en şeyi o herhalde. Şeker hastası olabilirsin. Hayır şey şerbetsiz halini çiğden. Hamurun ha. çiğ? Öyle ince ince açılmış şeyi yüzüme gözüme böyle maske yapıp yerdim. Ona Ece Hanım vermez ki sana. Verir canım komşuluk hakkı yok, diye şey yapayım. yapılmışını veririm. Dağmefendi ya baklavacı ya sana niye çiğ hamur versin? Git fırından al çiğ hamuru yiyeceksin. Antikot sen. veririm ona iki dilim. O zaman belki bir parça <gülüyor> veririz. Peki Ece Hanım çok teşekkür ederiz efendim. Ben Görüşmek üzere. Hala geç kalmış değilsiniz bu arada Ece Hanım. Yani ne olacak yeni mezun sonuçta baklava işine de girebilir Damla Hanım demiş ki kesinlikle ayakkabıcı olmak isterdim en azından bu elbisenin altına giyecek ayakkabım yok demezdim demiş Tık anla yarım saat öncesinde haber verse kendine kendi kendine bu akşam güzel bir şey e, Yok ama katılır. yine yapış, yapışma şeyi var zamanı var bilmem nesi var Oktay sen Öyle değil de mesela gideceği <gülüyor> yer belliyse o, o yere gideceği kıyafeti belliyse bir hafta önceden yapar Yalnız ayakkabıcılar biraz mutlu oluyorlar galiba Neyle ilgili? Şişt, ayakkabıcıya girdiniz mi? Bu arada bir tatlı koku oluyor ya tutkal kokusu. Aha, tutkal evet değil be o. Bir, o yüzden ne o? E bildiğin hani şey yapıştırıcı. Yapıştırıcı bir şey içinde ya. solüent, o, o yüzden mesela ayakkabı yani siparişinin... Marka, marka veremiyorum alma. da ona bir şey diyor ya. Aha. Hatta genel evet, onun... Var evet ismi var. İsmi var onun yani. Onun mutluluğu var galiba ayakkabıcılarda. Bir Markabıcık onlarda var bir de boyacılarda var. Hmm. Ayakkabınızı sipersen <gülüyor> Orada bir şey var. Ondan ayakkabıcılar çabuk mesela 30 lira oldu mesela toplam. 20 20 lira <gülüyor> ver yeter falan diye. Onla adam zaten şey yani mutlu. Kafası e, kanaatken. Kız kadın Lostra gördünüz mü siz? Kadın Lostralar gördüm. Ben Lostra kadınlar? denizcilikle ilgili bir şey olduğunu düşündüm. Meğer bildiğin ayakkabı boyamasıymış. Ayakkabı boyaması diye boyamayı indirgemek. Indirgeme. Sen de her şey Hayır. kolaycılığı şeye indiriyorsun. Onu bilmem neye indiriyorsun. Yok yani. onu ben indirmiştim de. Lostra dediğin Lostra salonu olması lazım. Böyle güzel, şık yerde oturacaksın. ...konfor sağlayacaksın... Ama Güzel sonuçta verilen hizmet... E olabilir verilen hizmetten... Lostre Red'i o kadar abartmaya ne gerek var Hayır, ya? Canım, taksiye de biniyorsun orada ne bileyim dergi gazete görüyorsun... ...istediğin müzik açtığı zaman ne oluyor Senin orası? Sen dediğin 20 sene öncesinin reklamı... ...başka bir arzunuz? 20 sene yani kadın diyor. gördünüz <gülüyor> mü sesi çıkalım? kadın? Yani oh, not yet, not yet... Niye yok ya? Kadının fıtratında yok Oktay... Ustalık çıraklık ilişkisinde... ...kadın... Yok, Kızları değil, vermiyor Kızları vermiyorlar demek ki lostracıya çırak olarak. Yani bu meslekler bir de insanın kendi seçtiği değil. Bir yaşta anne baba şey yapıyor. Yetenekliysen devam evet. ediyorsun. Eğer mesela baba kızını. lostracı bir babanın kızı, lostracının kızını eğer şey istiyorsa, kızı da öyle hevesliyse olabilir. Ama tabii bunlar münferit bakalar. Berkay Bey demiş ki çikolata ustası olurdum. Kadınları mutlu etmenin en kolay yolu. O çok hmm. hin bir adam bak Berkay Bey'e baktım. Sinsi sinsi anda... planını kurgulamış çikolatadan efendime söyleyeyim pasta ustası çikolata ustası kadınların kalbine giden yol be, bir de çikolata şelalesi yaptı mı bitti gitti. Bence Berkay Bey bu cevabı yazdıktan sonra bir sürede gevrek gevrek gülmüştür. <gülüyor> <gülüyor> çikolata ustası olacağıyım seni unutacağıyım demiş. Bir reklam Hadi dinleyelim. Hadi dinleyelim artık. Artık. çok konuştuk zaten. Değil Hakikaten. Değil Modern Sabahlar, Modern sabahlar. Ben Stefani radyonuzdaydı. Baby Don't Lie'la Dibe doğru bir müzikal yolculuk Ben Stefani'yi takip etmeye devam edeceğiz Sevgili sanat seferler. Meslek sahibi olmak isteyen dinleyicilerimiz Daha doğrusu sanat sahibi uzaya da gitse Tarihte Bin yıl öncesine de gitse yapabileceği işler Olsun isteyen dinleyicilerimizden meslekler, zanaatlar konusunda bana şu yakışırdı. yorumlarını almaya devam ediyoruz. Son dakikalarımız telefonumuzu da alabiliriz yine. 210.30.30 Twitter'dan mesajlar yığıldı mı? Var var. Murat Bey mesela violoncellist olmak isterdim demiş. Violoncellisttirken onun onu selimisiz ırılıyız. O Sanatçı kişi, mi? olacak o zaman. Evet, sanatçı. Evet. Ondan sonra... O da e... ben cellist diyorum kısaca. Violoncel cello... Doğru, evet. Çeliz. Yani, çeliz. Ama çeliz. onu yapan kişi mi acaba violoncellist? Bir de o. onu yapan kişi Ama hem yapan kemanı ki... hem violayı hem kontiyonlar hepsini şeyi yapabiliyor mu acaba? Yapar yapar ya. Zamanında aynen. bunlar aynı çünkü. Avustralya'da da. Avustralya mı? Avustralya Dolapçılarla bu enstrümanları yapanlar aynı Loncanın üyesiymiş. O barok dönemde ayrıldı zaten. Sorry, Mutfak yapanlar. dolaplarıyla Evet vallahi. Dolap dolap gibi. Sen ne yapıyorsun? O yaylısından yapıyorum. E zaten o viyola da biraz Dolap ha, gibi bir şeydir ya yani Kaç kişi alıyor zaten bir de Yani sen onu dolap yapacaksın ki Arada güzel bir tane keman yapasın Herkes keman çalmasın Ekişi olarak e, viyola yap ama esas işin Dolapçılık olsun Tabii Ama e. bugün maalesef hiçbir dolapçımız Şey yapamıyorlar Çello yapamıyor. yapamıyor çünkü suntanamla çalışıyorlar Evet yani bugün şeye git Steller'e git maalesef Onun malzemesi sabit mi? Malzeme sabit Viyolanın kemanın işte cello'nun falan tabii onların ne bileyim dut tercih edilen dut ağacı. dut ağacı, gül ağacı. Dut ağacından yapılır. Bunu iyi yaptık. Bu böyle baya dayanır bu. Tik tik bu falan filan. Tabii falan canım yani. böyle yapar vurur. Yok değil mi öyle bir şey yok. Var var. Var var. var. var, var. Masime değişiyor var, mu? Var, tabii. Değişir. Mesela mesela daha ekvatora yakın bölgelerde e, cello etki. Ozundan et, yapılır. Yani mesela o bölgenin ağacına göre yapılır yani. Mesela buralar hep çamlazadı. Sen ne yaparsın? Çamdan yaparsın. Sapelli. Mesela sapelli veya tik Ondan sonra <gülüyor> sapelli deyince oktay demiş başlıyor kendimi zor tuttuk kölelik günleri demiş ki kitap ciltleme ama yapıştırma değil eski usul dikişli deri kaplamalı tamam işte aynen en güzel meslek ben öğretirim istiyorsa eski usul falan dediği de bayağı güzeldir zahmetli bir iştir öyle şey yapmasın öyle kolaya kaçmasın ben çok güzel meslek buldum valla hem kendime güvenim geldi bütün bu dinleyicilerimizin bahsettikleri bana çok zor yapılma ters geliyor da saplak. Sen niye zorluk derecesini düşünerek Aa, şey yapıyorsun biraz ya? Biraz gerçekçi bir... düşünüyorum. Kendimi böyle hayal ediyorum. E, hayal sonra... ediyorsun işte bak ne kadar güzel söylüyorsun. Ama yere basıyor. Kasap olduğum zaman hem tır tır tır güzel güzel yapacağım. Hem şakalaşacağım diğer esnafla. Kediler olacak dükkanın önde. Ne Kasa. kadar güzel. O zaman onu istiyorsun sen. Yani ötekini zorluk derecesinden dolayı çizmiş değilsin. Senin istediğin Hayır. net olarak kasaplık. Hem kasaplığı istiyorum hem de diğerlerinin de başarısız olmaktansa... Ton ton bir kasap olmak şeydeki gibi. Ege'nin başarısızlığa tahammülü yoktur. <gülüyor> Meraklı merat falan filan öyle. Ferhan ablaya şakalar yapayım. Bir takım kelimeler söylüyorum Fahir fark ediyorsun. 2500 sene önceyi götürdü getirdi. Programda bir şey kararı almış. Hala kasap olabilirsin bunu biliyorsun. Tabii canım olacağım. Yani. Ama öyle şey kasap değil. Bu arada onu da söyleyeyim de süpermarketlerin kasap reyonu değil. Değil anladım. Bir şey soracağım Ege haftanın bazı günleri kasap köfte çıkaracak mısın? Aa onu da yapacağım <gülüyor> ve kasap sucuğu getireceğim ben. <gülüyor> Yalnız kasap köfte kasap çıkaracaksan. Kasap sucuğu getirmek ne? Kasap sucuğu yaparsın. Çünkü sen bir kasapsın. Hayır kasap sucuk kavramını şey yapacağım. Kasap köfte şu anda daha önde ya. Evet kendi da yine Kendi zişir. sucuğumu ve kendi uçağımı yapacağım. Bir şey rica edebilir miyim? <gülüyor> Kasap köfte yapacak bir yani uçak konusuna biraz sonra gireriz. De. Kasap köftede lütfen acısız e, şeyini ki. de alternatifini de sunar mısın? Tabii. Özellikle çocuk e, çünkü için. Çünkü basıyorsun, içine acı oluyor. Yani acı yiyen var, yemeyen var. Yani ya sidri içine gömeceğim. Makineden 5 defa çekeceğim. Hayır yani bir şey. ben yani. de vallahi yemin ediyorum <gülüyor> ya. Şu Ama anda dürüst. soğudum yani. Dürüst. Neye neye gideceksin? Bir tanıdık diye giderim. <gülüyor> Çayını içim diye. Bir de kedileri sevmeyeyim Yok şaka şaka vallahi hepsini şey yaparım. Sinir Temiz koymayacaksın temizle. değil mi? Yani ben onu e, soğuttun bile... abi nasıl soğuttun beni şu anda sen. Ben çok fire vereceğim. Hatta fireköy olacak kasabın adı. Çünkü orada en ufak bir sinir kalmasın diye saatlerce uğraşacağım. Yandaki gelecek. Ne ya gel bir tavla atar. Yok. Bir atar. Atak mı? <gülüyor> diyor, sen bir şey diyeceğim, mı? senin dükkan nerede? Benim dükkan... Çukuranber'da? Yok ya böyle şehrin... Çarşıdan abi. Ulus'ta mı? Tabii. Yani, Ankara, Mesela ben... Ankara gibi düşünme. Başka Kimse şey. hiç getirmez ama ben öd getireceğim. Mesela birisinin topuk dikeni olabilir. Öd arıyor ayağını koymak için. Ben ona hemen çıkacağım. Ya şey var. Şunu soruyorum ben. E, çarşıda mı? Yoksa biraz daha böyle arka tarafta mı olacak dükkanın? Arka taraftan. <gülüyor> sokak ya. arasında. Old City'de ama değil mi? Evet Old City'de. <gülüyor> Aa, bilelim de abi. Nerede Bu soruya verecek en güzel cevabı verdim. İki cevap var. Birisi evet Old City'de, diğeri de hayır Old City'de <gülüyor> değil. <gülüyor> Uzatmadan verdiğin için teşekkür ederim. Benim de mesela Araslan hemen girişinde olacak. Çanak tamam. çömlekçim. Sen ne ara çanak çömlekçi oldun Oktay? Dedim ya çanak çömlek <gülüyor> yapmak istiyorum ben Seramik diye. mi? Yani, seramik, Sen nazar boncuğu tabak yapacak yok mısın? Yok onu camcı yapar canım. Nazar boncuk. Ya şöyle benim bir arkadaşım var zaten Hattat. Onunla beraber çalışıyoruz. Tip ben senin çömlekçiliğini anlamadım Oktay. Seninki galiba... Abi hem mutfak eşyası olarak 4000 yıl öncesinden bir dükkandan bahsediyorsun ya. Yani hayır abi günümüzde de olabilir bu. Normal şey. İşte testi falan gibi böyle şeyler. Satılıp Canım, satılma sen ben şey senin yapacaksın. gibi başarısını şeyini düşünmüyorum. Satılıp. Tas kebabı yapacaksın. Nerede yapacaksın? Yani işte onu yapacağım e, evet. ben. Hazır Bak, hemen tas kebabı. Oktay'dan gideceğim alacağım onu. İçini doldurur. Üzüten boşlarını getirin. Depozit oldu tas kebabı. Bitti gitti. Ocağa koyuyorsun... Yarım saat 45 dakika sonra pamuk gibi yiyorsun Yalnız bunları çizmeyin metal kaşıkta Efendim tahta Çizilmez kaşık nerede zaten. bulacağız Hop bir dakika abi adam bana bir sektör yaratıyor ya Yalnız bunlar bu et biraz şeydir Dişinizde çok kalır E tamam kürdanı Nereden kürdanı alacağız Kürdanı aldık da nereye koyacağız Hop, Hop. Kirpi şeklinde Mesela nar ikram edebilirsin sen Şimdi benim uygun olmaz da Mesela sen kasap olarak nar ikram edersin Bunları nasıl şey yapacağız? Hemen ileride tahta kaşıkçı var. Benimki kasap tık tık. ve kafe gibi bir şey olacak. Kasap kafe. Kasap kafe. Orada etini beklerken. Harika. İstersen Şöyle... kedi kafe olsun seninki. Kedilerim de var. E zaten kafelerde kedi oluyor. İşte kedi kafe olsun. Hayır yok canım. Eskiden kitap evlerinde Gerçekten... kafe olması böyle havalı bir şey değil ya. Bence kasap kafe daha güzel. Bir kasabın isminin kedi kafe olması çirkin ama ya. Kedim bir şey oluyor falan. Kasaplar. ya da yapacağım. şiirle diyeceğim ben. Çünkü kediler de bir şey yapıyor yani. Kediler, insanın aklında e, zamanla, e, e, e, e. Yani kedinin sanki kedi eti kullanıyormuş gibi. Evet öyle oldu ondan yaratıyor. vazgeçtim ben onda. Zeynep Hanım demiş ki pot deskenlerden dinleyenler Günaydın efendim. Ha. Merhabalar. Merhaba kimle görüşüyoruz beyefendi? Ben Erdoğan büyük bir yanlış için aradım. Akçaağaçtan yapılır müzik aletlerinin büyük bir çoğunluğu. Öyle ben... mi? Çok önemli çok önemli evet. Ama ben dut ağacından yaptım o da çok güzel oldu görseniz. Ben çok... Ankara'da ağaç kursları veren biri olarak. Ha, yani ağaç kursları mı? Merak tabii meraklık ediyor ilk okul. Ayda. En kritik. Evet. Valla bir daha arayın ne olur çok şey çok kafamızda akça soru vardı onları cevaplamak için. akça dedi. Ağaç, akça ağaç. Ee, Zeynep Hanım demiş Podcastlerden dinleyenler için telefon hakkı olmalı demiş. Pek teşekkür ederiz. Gülcan Hanım ben de terzi olmak isterdim demiş. Persilik evet güzel meslek Takı tam. tasarımı diyen Erdem Bey var. Hı hı. Marangozluk diyen pek çok dinleyici var. Niye marangoz var. demedi kimse ya? Var Orada, var. Güzel. Eda Hanım en son demiş mesela marangozluk marangozluk da şey değil mi? Marangozlukta ölçü alma var Marangozda büyük dükkan lazım ama galiba. Yok yok sen kendi mobilyanı kendi. Ya bir şey olacak fırfır fır hızar mı? Ne o bir şey? Fırfır fır hızar mı? Ha. Yani böyle büyük makinaları var o marangozların. Canım illa hepsi de bin sene önce gitsen büyük makinaları mı var? Bin sene mi? E tabii sanayi devri. Zamanda yolculuk yapmıyoruz ki biz. Zanaat şey yapıyoruz değil mi? Zamanda yolculuk var mı? Yok zamanda. Meslek olarak mı? ne iş yapıyorsun? Efendim yolculuğu aynı zamanda tahta kaşık yapıyoruz. Nerede yeriniz? ol City'den. <gülüyor> Bana bakarak söylüyor ama seni kastetiyor. Evet beni yani. kastetti ya. Hayret bir şey. O zaman isterseniz programımızı e, Meraklı kedi dinleyicimizi dinleyemedik ya. Yok Aa, mu? Bağlanamadım. Telefon. Vallahi çok çok önemli. Bir Yalnız... bir konuşalım. Bu arada hakikaten bu podcast'lerden dinleyip de zamanında söyleyemedim diyen dinleyicilerimize de burada açık çağrıda bulunalım. Açık bir çek de... verelim. Akşam mı dinler, sabah mı dinler? eski konulara istinaden düşüncelerinizi podcast dinleyicisi olduğunuzu bildirdikten sonra istediğiniz zaman programımızda canlı yayında şey yapabilirsiniz. İmza bir podcast dinleyicisi Hı. demeniz yeterli. Veya şöyle yapabiliriz. Geçen hafta biz... bu konuşuyor. işte iki hafta sonra mesela adam Hı. yeni dinlemiş. Ben de şu mesleği isterdim. Dediğinde biz ona ters bir şey demeyiz. Teşekkürler efendim deriz. Veya şunu ne yapabiliriz. Deriz? Bilmiyorum ne dersiniz? Zor mu olur bize? Ee, önce podcast için stüdyoya gireriz biz. Canlı yayınlanmaz. Podcasti Veririz internetten yayınımızı. Sonra mesela ertesi sabah yayına gelip aynısını burada canlı yaparız. Bir daha yaparız. <gülüyor> o da olur. Ama aynısı olabilir mi? Aynısını Çünkü orada şey esprilerin aynısını yapıyoruz. Şeydi <gülüyor> doğru. Şey espri değil yani o kaydı tekrar yayınlayalım sabah olmaz. Hayır, Biz buraya geleceğiz aynısını yapacağız. Bu ne böyle... dersiniz? çalışacağız sevgili dinleyiciler. Podcastçilerin mağduriyetini engelleyeceğiz. Ben Vay, ben danmışım. Burçlarımızı mı okuyorduk? <gülüyor> Burçlara bakıyordum ya. Güzel çocuklar bu hafta güzel. Susan Miller sağ olsun. Biz konuşurken kar yağdı mı dışarıdan. Yes. Yağmış biraz. Seymenler komple diye, bir gelinliklerine geldi diye Murat Bey haber vermiş Murat Gürdalak Koç. O zaman e, Ankara gelinliklerine bürüntü <gülüyor> lafını biraz erken mi ettik? Normal bu Yo, normal ya, ettik ya. Nişanlılık kıyafetini giydi diyorduk ama bence gelinliğe de gider gibi geliyor. Yarın sabah daha güneşli bir günde buluşma dileğiyle sevgileriniz. Oh, hiç kusura bakmasınlar çok... da kar romantizmi yapamayacağız yani. Kusura bakma da Balkanlardan girdi. Balkanlardan girdi bu kadar hoş karşılanmasına gerek yok. kimse kimseye kusura bakmasın demesin. Kimse kusura bakmasın. Otlayarak uyalım uzaklaştıralım. Neyse yarın da kar konusunu konuşuruz. Kimse kusura bakmasın. mükemmel bir gün olacak. Basta, mozzarella, salsa, e pasione. Halora, pepper jam. Gerçek İtalyan pizzası pepper jam gurme pizzada yenir. Pepper jam gurme pizza Tavros alışveriş merkezinde. Buon appetito tutti. Mua.